Yani 26'sına giriyoruz zannedersem. Yine takvimleri kontrol etmek gerekiyor. <gülüyor> Zilka'da ayı hac aylarından bir tanesi. Ve kendinden sonra zilka'deden sonra da hac ayı olan hacın yapıldığı arefeye çıkılan günün içinde bulunduğu zilhicce ayı geliyor. Yaklaşık olarak bir haftamız var. Yani önümüzde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 bu sureyi herhalde içinizden ezberleyen arkadaşlar vardır. Pazar günü kürdeşe gelen arkadaşlar özellikle. Ve leyalin aşır. O 10 geceye. 10 geceye ne olsun? <gülüyor> yemin olsun. Leyal. 10 geceye yemin olsun. i̇bn Abbas, İbn-i Zübeyir, Mücahit,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 Hal fi zalika kasmun li Diyor ki Allah Teala bu kasemlerde yani bu yeminlerde Aleyküm selam. Akıl sahibi için hijr kelimesi arkadaşlar bu ayette Hal fi zalika kasmun li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 Bugünlere. Diyor ki i̇bn Abbas radıyallahu anhuma anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal mâ min eyyâmin el amelus sâlihu fîhinn ehabbu ilâllâhi min hâzihil eyyâmil aşr. Sene içinde Allah-u Teala'ya yapılan salih ameller arasında <gülüyor>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 Geceler olarak Ramazan ayının geceleri son on günün gecesi daha hayırlıdır. Ama genel olarak, gündüz olarak zilhicce ayının ilk on günü daha hayırlıdır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki İbni Abbas rifayetindeki naslı var. Tabi sahabeler bunu duyunca diyorlar ki وَلَا الْجِهَادْ fi سَب۪يلِ Sahabeler şaşırıyorlar.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 Allah katında amellerin daha azim, daha büyük ve Allah'a daha sevimli olduğu bugünlerden başka bir gün yoktur. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında Şimdi bize ne, yap ne yapmamız gerektiğini bu günleri nasıl değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor. Diyor ki Faakşiru fihihne min al-Tehliili. Bugün nerede bolcana yapın? tehlil Ne demek Tehliil? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve Tekbiri. Tekbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Vellahi alhamdulillah. Aslında geldi.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 Günlük Kur'an virkleri, zikirleri olsun. Gece namazına kalkmayarak gafillik yapan kimseler bugünleri fırsat diyerek kendi nefislerini bugünlerde gece namazı kılmayana yapsın. Alıştırsın. Harama bakmaktan kendini alıkoyamayan kimseler bugünlerin azametini bilerek Allah katında ne yapsın? Bugünlerin azametini hissetsin ve bu haramdan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 Kendini bu ibadete alıştırsın. Sonra pazartesi perşembeleri oruçlu geçirmeye çalışsın. Yani bir antrenman olsun. Bu günler. Bu hadiste İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet ediyor. Bu hadise sahih bir hadis. kana sa'id ibnu Cübeyr rahimahullah tabiinden. Ki o az önce rivayet etti Bizim size aktarmış olduğumuz İbn Abbas hadisini rivayet eden ravilerden Said ibn diyor ki deniyor ki onun hakkında iza dakalet el ashru ictehada ictehadan hatta ma yakadu يقدر عليه Said ibn Jubeyr bu ilk 10 gün geldiğinde öyle çalışır öyle gayret sarf ederdi ki diyorlar ne bulmazdı ona güç yetirilemezdi yani hani bizim bir tabir var ki, onunla aşık atılmaz Çalışıyor. Hatta onun şöyle dediği naklediliyor bizlere. Diyor ki لَا تُطْفِعُوا سِرَجَكُمْ سُرَجَكُمْ لَيَالِي الْعَشِرِ Bu on günde, on gecede ne yapmayın? Işıklarınızı, kandillerinizi kapatmayın. Yani uyumayın manasında. Yani bol bol akşam kalkın Allah-u Teala'nın yeryüzünün semasına indiği vakitte.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 Hayatı boyunca şunu sorgulamış. Niye böyle? Niye böyle? Niye şöyle? Diyor ki Hafız İbn-i Hacer Rahimahullah baride, Diyor bu Zilhiccay'ın ilk 10 gününün Faziletli olmasının diyor, Sebebi Şudur. Burada diyor Bugünlerde Ana ibadetler, asıl ibadetler ne yapılmakta? Bir araya gelip toplanmakta. Ne gibi? Yani namaz, evet 10 günde namaz kılınıyor. Oruç, as sonra rivayette gelecek. Nibi ve Vesselam bugünlerde oruç diyordu. Hac, bu aylarda ne yapıyoruz biz bugünlerde? Hac yapıyoruz, Hac başka bir ayda yapılmıyor değil mi? Bu ibadetlerin hepsine bakın, sadece bugünlerde toplanıyor. Yani Ramazanın son 10 günü haç yapılabilir mi? Şevval'de yapılmaz. Şevval'in 6 gün fazileti var ama Hacı yapabilir misin? Diyor ki Hafız İbn Hacer, Allahu Alem diyor. Bugünlerdeki faziletin sebebi ne olabilir? Bu olabilir. Hafız i̇bn Recep Rahimahullah da diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın öğrencilerinden tilmizlerinden Allah-u Teala diyor kullarının kalplerine Kabe'yi görme duygusunu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 yani ömründe bir kere gitmişsin yahut hiç gidememişsin. Ama mahzun olma. Hüzünlenme. Bugünlerde sana da ayrılmış bir pay var. Bugünleri ne yap? Fırsat bilerek işteat et. Diyor ki فَمَنْ عَجِزَ anil الْحَجِّ ف۪ي عَامٍ قَدِرَ ف۪ي الْعَشْرِ عَلٰى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ ف۪ي بَيْتِه۪ي يكون أفضل, من ال... يَكُونُ اَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ وَالَّذ۪ي هُوَ اَفْضَلُ مِنَ الْحَجِ Bakın ne diyor i̇bn Hacca gidemeyip evinde kalan bir adam evinde oturarak bu zilhicce ayının on gününü ihya ederek, yaşayarak ne yapabilir? Cihattan daha hayırlı bir amel yapmıştır diyor. Çünkü hadis öyle diyor Peygamber. E. Cihattan daha hayırlı bir amelde bulundun. E cihat da Cihat'tan da cihat da daha hayırlı bir amel diyor. Ve huvellezî o afdalu minel hac. Yani sen hacca gitmedin ama evinde kaldın, gidemedin ama aslında hacdan ve cihattan daha fazla iletliğini yaptın. Bir ibadette bulundun. Evet. Bugünlerde yapmamız gereken ibadetler var. Dediğimiz gibi namaz ibadeti beş vakitin dışında nafilelere, özellikle beş vakiti cemaatle, camide kılmaya dikkat etmek. Nafilelere önem vermek. Sevban radiyallahu anh ne diyor? Semihsu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, aleyke bi kethreti s lillah. Bolca, çokça Allah'a secdede bulun. Ey sevban. Fe la tescudu lillahi <Sessizlik> secdeten illa refa'aka ileyhi biha derece. Allah Teala bu yapmış olduğun her secde Allah seni kendi katına bir derece, bir makam yükseltir. Ve hatta ancak بها خطيئه. O yapmış olduğun secdeye karşılık senden bir hatanı, bir günahını siler, yok eder. Yani secdenin fazileti bu arkadaşlar. Onun için nafile ibadetler, nafile namazlar cemaatle namaz Gece namazları bugünlerde bir daha, biraz daha fazla önem kazanıyor. İkinci husus yapmamız gereken ibadet, asu'yam oruç ibadeti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hanımları rivayet ediyor bu hadisi. Aynı bu şekilde geliyor. Huneydete bint Halid an imraatihi an bazı ezvacihi Eşvac-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye geliyor. Bu hadis Ebu Davud'da Şeyh Albani rahimahullah bu hadisi sahih diyor, sahih görüyor. Peygamber Aleyhisselam'ın bazı hanımları, hangi hanımlar olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunların bilinmemesinin hadise bir zararı var mı? Biz ehli sünnete göre yok. Ama Şii'ye göre var. Ehli sünnet ve cemaate göre Nebi Aleyhisselam'ın ashabının tümü nedir? Adaletlidir. odul, Sorulmaz. Yani. Ama şia ne yapmaz? Almaz. Ayşe radıyallahu anh'a der ki hayır o kötü kadındı. Peygamber'e hıyanet etti. Bu hadisi almayız derler. Değil mi? Aynen bu şekilde söylüyor. Maalesef. Diyor ki aleyhissalatü vesselamın bazı hanımları Kane Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu tis'a zil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 Bakın hanımlara ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın? Kâne yasûmun nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem tis'a Ya Kendisi bil fiil tutardı Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bil fiil. Aç kalıyor Aleyhisselatü Vesselam. Aç kalıyor. Rabbine takarruf ediyor. Rabbine yaklaşıyor. Allah'ın Allah'a yaklaşılacak en faziletli amel hangisi arkadaşlar? Farz ameller. Sonra Kul, Allah, Allah tarzı, diyor, kul bana yaklaşmaya devam eder. Nafile ibadetleri yaptığı sürece. E Allah için aç kalmak. Asura Ve yevme aşura aşura gününde oruç tutardı. Ve selâfete eyyâmin min kulli şahr. her ay üç gün. Her aydan üç günü Aleyhisselam oruç tutardı. Şimdi herkes şöyle bir düşünsün bakalım. Bak Ali, bak İlyas, bak Hasan,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 şeytanın elinden yapmayalım zayi etmeyelim. Et takbir ve tehlil ve tahmid. Az önce rivayette İbn Ömer rivayetinde olduğu gibi ekte ru fihi inne min tehlili ve tekbiri ve tahmidi. La ilahe illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Kebira. Sahabelerin sünneti arkadaşlar. Az sonra zikredeceğiz. Sokaklarda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 pazarlar tekbir getirmeye başladı. Hatta tertecce mina tekbira. Ta ki mina tekbir sesleriyle ne yapardı? Yantılanır. Çınla, çınlardı. Aynı şekilde İbni Ömer de Bukhari rivayetleri, İbni Ömer de Mina'da ne yapardı? Namazlardan sonra, halfes salavat, namazlardan sonra Mina'da tekbir getirirdi. Yatağında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 Allahu u Ekber, allah illallah Ekber, La İlahe İllallah, allah Hamd, diyoruz. Tabi bunu yaparken koro şeklinde değil. Sünnet olan herkesin hissederek, Allah'ı tazim ettiğini şuur ederek söylemesi. Evet bu 10 gün içinde bir de ne var arkadaşlar? Arefe günü var. Yani 9 gün içinde, 9. gün Arefe günü oluyor.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 Ahtesibu alallahi arafe günü la kaldı ki ahtesibu alallahi an yukeffira s-sene allati qabluhu ve s-sene allati ba'dahu. Yani bu Arefa günü tutulan diyor oruç ile Allah'tan şunu umuyorum. Ne umuyorum diyor? Ne istiyorum diyor? Ne niyaz ediyorum diyor? An yukeffira s-sene allati qabluhu ve allati ba'dahu. Arefe'nin olduğu o günün bir önceki senesini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 fakat gafartu lekum Sizler yaptığı yapacağınız her şeyi yapın. Sizlerin günahlarınız ne yaptım diyor Allah Teala. Bağışladım. Bağışladım. Bildiğiniz yapın. <gülüyor> Tabuş işte demek değil. Artık bu saatten sonra günahlayın, haram işleyin. Onlar mükellef değilsiniz anlamında değil. Diyor ki Elimehli. Yani bu şunu içerir. Allah Teala <gülüyor> bu sonra sizleri büyük günah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 en hayırlı ikinci gün ödüğünü belirle istedim. Bu hadis bu Davud'da sahih bir hadis. Evet. Bugünlerle alakalı değinmek istediğim faziletler bunlar. allah Teala bizleri ve sizleri, bizleri burada işiten bütün kardeşlerimizi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 sakalı hiçbir zaman alınmaz. Nebi Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Hadis sahih-i Müslim'de Ummu Seleme radıyallahu anha şöyle diyor. Annem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Eğer دخلت العشر, eğer دخلت العشر, ayının ilk 10 günü başladığı andan itibaren ve aradı ahadukum en ve sizlerden birisi kurban kesmek istiyor ise bu ifadeden Cumhur'un Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünden Cumhur'un hangi hükmü çıkardığını kim hatırlıyor? Evet. Oldu. Kurban kesmenin sünnet olduğu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ve erâde ahadukum en yudahye. Sizden birisi ne yaparsa kurban kesmek isterse. Cumhur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 Diyor ki aleyhissalatü sizden biz kurban kesmek ister. Zilhicca ayının ilk 10 günü de girdiyse, başladıysa, فَلَا <gülüyor> min مِنْ ve وَبَشَرِهِ şeyen. Şa'r, tüyünden, saçından, hiçbir şeye ne yapmasın? Dokunmasın. وَبَشَرِهِ teninden, etinden, hiçbir yere ne yapmasın? Dokunmasın. Ve fi lafz, bir lafızda ise, ki bu da Sahih Müslim'de,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 Kadından ne yapmayacak? Bu 10 gün içinde tüyüne, tırnağına Dokunma. dokunmayacak. Kesenlere ne olur? Kesenlere yani yapacakları bir kefaret yok. Bazıları evet düşünüyor diyor. Yani tırnağından kessin, yani yaptın. Yani bunun istiğfar. Günah işledi kesen. Allah'a tövbe edecek. Ki bugünlerde günah işlenilen, bugünlerde işlenilen günahlar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 Pazartesi 27, salı 28. Çarşamba olabilir. Değil mi? Ee, Perşembe olabilir. Yani bugünlerde aramak lazım, bakmak lazım, haberleşmek lazım. Eğer Zil, Zil Hicca ayının girdiği ilan olduğu andan itibaren, ilan olduysa o andan itibaren ne yapacağız? Yasak başlıyor. Ne zamana kadar? Kurbanımızı kesene kadar. Bakın bayramın birinci gün demedik. Oldu ki İstanbul'da kaldım. Sana sıra gelmedi ikinci gün. O zaman ikinci gün.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 o zaman burada bayramın ikinci günü kes. Bekle. Sana kimse niye bayramın ikinci günü kurban kesiyorsun diye sormaz. Evet. Yani ben kurban keseceğim diyor. Evet bir dakika. Bu ailem için de kesilmiş oluyor diyor. Ailem de benle beraber yasağı uyar mı diyor. Hayır, uymasına gerek yok. Kurbanlık yani kurbandan sorumlu olan, mükellef olan ailenin reisi ise veya işte kimse o kes niyet ettiyse ne var O bu yasa yasak kapsamındadır, mehri kapsamındadır. Ailenin diğer fertleri, çoluk, çocuk, kadınlar bu nehyine yapmaz. Muhatap olmaz. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve tuğbu